Tohumdan Hasa'da Ekolojik Yaşam programına hoş geldiniz. Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği hazırlıyor programı. Ben dernek adına Bora Kabatepe. Bugün programda bu hafta sonu İstanbul'da gerçekleşecek bir etkinliği konuşacağız. Bir stüdyo konuğumuzla ama ona dönmeden önce bu bölümün destekçisi Sermin Orhon'a bir kez de biz teşekkür ediyoruz destekleri için. Dediğim gibi bu hafta sonu ekolojik yaşam alanındaki önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapacak İstanbul 26-28 Mayıs tarihleri arasında Kadıköy Belediyesi'nin gerçekleştireceği Çevre Festivali'ni konuşacağız. Belediyeden Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Şule Sümer stüdyomuzda. Şule Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, dediğim gibi çok aslında heyecan verici. Bizim de hem Buğday Derneği olarak hem de programımızın da bir söyleşi içerisinde yer alacağı bir program. Ben de orada olacağım pazar günü. Ee, gerçekten baktığımızda iki buçuk gün dolu dolu bir program var. Festivali tek başına da ele alıp bütün içerikleri, etkinlikleri konuşmak, bir programı doldurmak mümkündü. Gerçekten dediğim gibi çok dolu dolu bir program var ama biraz daha geniş bir açıdan bakarak başlayalım istiyorum. Çünkü... Biliyoruz ki Kadıköy Belediyesi katılımcı bir modelle gerçekten bunun altını da çizmek lazım. Katılımcı bir modelle çevre ve ekoloji konusundaki okur yazarlığı arttırmak ve çoğu kez de bu programda da eleştirdiğimiz büyük şehir hayatı içinde de iyi örneklerin ekoloji açısından yaşarabileceğini göstermeye çalışıyor. Bu konuda öncü bir belediye. Mesela atık yönetiminde yaptığınız çalışmalar var ya da bisiklet yolları gibi hemen böyle ilk akla gelecek şeyler var. Evet. Ama radyo programında da mesela e, ekolojik kreş gibi bir projeniz vardı onu almıştık. Fenerbahçe Parkı'nda bir topluluk bahçesi var onu yine oradaki hemen öğrencileri evet. Evet, konuk etmiştik St. Joseph Lisesi'nde. E, dolayısıyla bu festivali biraz da bu geniş çerçeve içerisinde e, ele alalım istiyorum. Kadıköy Belediyesi çevre ekoloji konusuna nasıl yaklaşıyor? Kadıköy Belediyesi aslında e, yapmaya çalıştığı şey sürdürülebilir ve yaşanabilir bir kentin birleşenleri olan atık yönetimi, çevresel kirliliklerin azaltılması, iklim değişikliğiyle mücadele ve afet risklerinin belirlenmesi e, ve bununla ilgili yönetim sisteminin oluşturulmasını e, toplumla birlikte katılımcı bir anlayışla e, gerçekleştirmeye çalışıyor. Bu anlamda da ...farklı konularda çalışmalar yapıyor... ...sizin de belirttiğiniz gibi. Hı hı. Burada amacımız şu... ...yapılan çalışmalara göre... istatistiklere göre... ...kentler iklim değişikliğine... ...yol açan küresel sergazı salımlarının... ...yaklaşık yüzde sekseninden sorumlu. Bu hemen hemen... ...girdiğiniz bütün... ...verilerde bu yazıyor. Hı hı. Aynı şekilde bu... ...Türkiye'de de bu gerçek... Ortada. Bu nedenle de kentlerde alınan kararlar ve kent inisiyatifleri bunun bu sera gazı emisyonlarının azaltılması ve daha sürdürülebilir bir çevre için çok önemli. Kent meclislerinde alınan kararlar, inisiyatiflerin kullanılması ve bu kararların da uygulanması bizim için çok önemli. Biz de Kadıköy Belediyesi olarak farklı konularda farklı çalışmalar yapıyoruz. Hı hı. Dediğiniz gibi katılımcılık çok öne çıkan bir şey önem verdiğiniz konuların başında geliyor. Ve şehir odaklı aslında olması da dediğim gibi biz de çoğu zaman eleştiriyoruz burada. şehir hayatının çevre üzerinde yarattığı tahribatı ve siz de bazı rakamlar verdiğiniz %80-%75 gibi bir sera gazı sorumluluğu var. Hı hı. Buralarda yapılacak iyileşmelerin etkisi de dolayısıyla büyük oluyor. O yüzden aslında bazen hep eleştirdiğimiz büyük şehir hayatında da bu e, iyi örnekleri görmek çok e, sevindirici oluyor. Evet. E... Sadece belediye olarak da değil. ben de Kadıköy'de yaşayan bir kişi olarak fark ettiğim başka bir şey. Kadıköy aslında çoğu şeyin merkezi olmaya başladı İstanbul'da. Bunlardan bir tanesi de bu çevre ekolojiyle ilgili etkinlikler ya da bu konuda çalışan dernekler merkezleri artık çoğunun Kadıköy'de olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla hı hı. Kadıköy Belediyesi böyle bir sorumluluğu da aslında taşıyor. Bu katılımcılık için çok iyi bir yerde bulunuyor. Evet biz de bunu bu etkinliğimizde fark ettik, tespit ettik. Gerçekten yerelimizde. ...bu konuda hizmet veren, çalışan çok farklı dernekler, inisiyatifler ve sivil toplum kuruluşları var. Komşularla birlikte yaptık. Evet, onlarla doğru. birlikte yaptık. Zaten biz burada kolaylaştırıcılık görevini üstlendik ve koordinasyon görevini üstlendik. Programa bakarsanız bütün o alanda birlikte yaşadığımız bu grupların alanda kendilerini rahatlıkla ifade edebilecekleri... ...faaliyet noktaları olduğunu olacağını göreceksiniz. Hı hı. Ee, biraz programın ikinci yarısında detaylarına bakmak istiyorum. Siz başlıkları e, belirttiniz. Belki birkaç tane örnek vermek gerekebilirse... ...Kadıköy Belediyesi'nin örneğin atık konusunda yaptığı... ...ya da e, çevre ekoloji konusunda yaptığı diğer e, çalışmalardan. Şimdi şöyle, e, aslında şöyle bir e, tespit yapmak isterim. E, her gün Kadıköy'den yaklaşık 600 ton evsel atık, çöp... Dediğimiz Hı -hı. E, ma materyal Bu yaklaşık 60 kamyona Denk geliyor ee, İstanbul'un düzenli çöp alan alanlarına Taşınıyor Bu miktar e, İstanbul ölçeğinde 16 bin tonlara çıkıyor ki 1600 ton kamyon her gün e, Yollara dü <gülüyor> düzülüyor Hı -hı. Ve bu e, alanlara Taşınıyor e, Bu e, üretilen bu miktar Günlük miktar gerçekten e, Yönetilebilir bir miktar değil ee, ancak nasıl azaltılabilir? Ee, bütüncül bir atık yönetim sisteminin kurulmasıyla e, azaltılabilir ve daha e, kontrol edilebilir bir hale gelebilir. Şöyle ki bu miktarın yaklaşık yüzde on beşi aslında kaynağında ayrıştırma olsa yani geri, evet. geri dönüştürülebilir atıklar çöpten ayrı toplansa... E, ki sadece bu komposttan bahsetmiyorum sadece geri dönüşebilir. Ambalaj, ambalaj atıkları gibi e, şeylerden bahsediyorum. Evet Aha. ondan bahsediyorum. E, bu malzemeler çöpten ayrıştırıldığında yüzde on beş oranında e, şey, bu hem ekonomiye kazandırılabiliyor hem de e, çöp alanlarına taşınması engellenebiliyor. Biliyor ki bu da hacimsel olarak daha yüksek bir miktar hı hı. aslında. Ama burada zaten belediyelerin rolü biraz daha öne çıkıyor. Bir kişi ekolojik okur yazarlığa sahip olabilir. Çöpte neyin ayrıştırıp ayrıştırılmayacağını biliyor olabilir. Ama eğer onu nereye götüreceğini bilmiyorsa, eğer bununla ilgili bir imkanı yoksa maalesef bu kaynağında ayrıştırma olmuyor. Ben en azından Kadıköy'de yaşayan bir kişi olarak bunu kolaylıkla yapabildiğimi söyleyebilirim. Dolayısıyla belediyenin buradaki çalışmaları için ben de teşekkür etmiş olayım. Evet, bununla ilgili yönet lik çıktığından beri biz ambalaj atıklarının geri dönüştürülmesiyle ilgili çalışmalar yapıyoruz. 2015 yılı sonunda bunu daha sağlıklı, daha sürdürülebilir bir sistemle nasıl gerçekleştiririz diye düşündük ve daha verimli bir hale getirebilmek için geri dönüşüm buradan başlıyor projesi başlattık. 2014 yılından beri e, cadde ve sokaklarımızdaki kumbara sayısını 487'ye çıkarttık. Ve e, o tarihten itibaren de e, hem evlerden kaynağında toplama hem de kumbaralardan 33.560 ton atı e, ambalajı geri dönüştürmüşüz. Böyle de güzel bir rakamımız var. Şimdi bu miktarı tabii arttırmaya çalışıyoruz. Evet bu festival gibi şeyler de aslında hem bu konudaki dediğim gibi bilinçliği artıracak hem de bu atıkların ne yapılacağı nasıl yönlendirileceği nasıl değerlendirileceği konusunda da yeni fikirler veriyor olacak. Bir de e, girmeden de gösterdiniz çok güzel bir uygulama var belki haberi olmayanlar vardır. <gülüyor> evet. Ondan da bahsedelim isterseniz biraz. E, gene ilk defa belediyemiz tarafından geri dönüşüme e, katkı sağlamak ve halkın geri dönüşüm e, kutularına e, ambalaj atık kutularına rahatlıkla... ...ulaşmasını sağlamak için çevreci bir mobil uygulama başlattık. İlçemiz sınırlarında size en yakın atık toplama ekipmanına akıllı telefonlarınızdan ulaşabiliyorsunuz. KB Atık adı altında Kadıköy Belediyesi Atık derseniz programı indiriyorsunuz programınıza... ...ve sizin konumunuzu tespit edip size en yakın ambalaj, hı hı. bitkisel atık yağı cam ambalaj, elektronik atık, tekstil atıkları, şimdi yeni tekstil atıkları ile evet. ilgili de bir çalışma başlatacağız. Ee, ve atık ilaçlarınızla ilgili toplama ekip, pil atık pil ...tümüyle ilgili toplama ekipmanlarının yerlerini ve buralara nasıl ulaşabileceğinizi size tarif ediyor. Böyle kullanıcı dostu uygulamalar dediğim gibi kaynağında ayrıştırmayı da daha kolaylaştırıyor. Belediye olarak bunları yapıyorsunuz ama dediğim gibi bu programda biraz daha şimdi festivalin detaylarını sizinle konuşalım istiyorum. 26-28 Mayıs yani bu hafta sonu Kadıköy'de Özgürlük Parkı'nda gerçekleşecek. 2,5 günlük dolu dolu bir program var. Çok farklı etkinlikler var. Belki hepsini tek tek konuşmak mümkün olmayacak ama öne çıkanları sizle biraz konuşuruz. Ama önce istiyorsanız kısa bir müzik arası verelim. Programın da içerisinde bir konser verecekler. Yeni türküye ayırdık biz de bu müzik arasını. Yeni türküden dinliyoruz. Telli Telli. Tenli, şu telli turuna sanma ki yaralı uçmaz bir daha takılmış kanadı göçmen bulutlar anlatır eski beni şimdiki bana sakın çıkma patika yollara odalara kırdara okardı o faya Meclana biz büyüdük dekürlendi dünya. Telli telli telli şu telli turna. Sanma ki yaralı uçmaz bir daha. akılmış kanadı göçmen buluta. Döner gelir bir gün konar yurduna. Zelli turna ne kalmış bura göklerden başka ne kalır yarın bizden sonraya her şey bin gibi gitmiş uçurtmalara sakın çıkma patika yollara o dağlara kırlara kokardı ova ya yenik düşüyor her şey zamana Dünya. telli telli telli şu telli turna ne kalmış oralı göklerden başka ne kalır yarına bizden sonraya her şey binip gitmiş uçurtma mağara Yeni türküden dinledik. Telli telli Kadıköy Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Şule Sümerli olan sohbetimiz devam ediyor. Programın ilk yarısında Kadıköy Belediyesi'nin çevre konusunda yaptığı çalışmalardan bahsettik. İkinci yarıyı da bu hafta sonu gerçekleştirecek Çevre Festivali'nin detaylarına ayıralım istedim. 26-28 Mayıs tarihleri arasında Özgürlük Parkı'nda gerçekleşecek. Söyleşiler var, atölyeler var, çeşitli yarışmalar ve söyleşiler var. Neler öne çıkıyor festival programından sizden dinleyelim. As aslında ondan önce biraz şeyim, festivalin mantığından bahsetmek Tabii, istiyorum. Sen. Biz aslında her yıl çevre festivalleri yapıyorduk. Ancak bu yıl Dünya Çevre Günü biliyorsunuz 5 Haziran. Ona denk getiremedik. Çünkü o haftada kitap günlerimiz var. Hayır, o yüzden bir hafta önce çevre festivalimizi gerçekleştiriyoruz. Ve başkanımızın isteğiyle biz katılımcı bir... ...festival gerçekleştiriyoruz ve burada biraz kolaylaştırıcı, biraz da koordinasyon görevi üstleniyoruz. Festivalimizde e, sivil toplum kuruluşları, çevre ve ekolojik yaşamla e, uğraşan, e, emek veren sivil toplum kuruluşları... ...akademisyenler, platformlar, inisiyatifler, dernekler, kurumlar, kişiler, okullar hep birlikte e, bu çalışmayı yaptık. 46 kurum, kuruluş ve kişi stand açacak... Farklı e, buralarda atölyelerde olacak Gene e, ortada bir e, büyük bir atölye e, alanımız olacak Burada da 50 farklı atölye gerçekleşecek Evet e, Onlara geçmeden stand evet. katılımcılarına ben de önümde şimdi bakıyorum Hı. dediğiniz gibi Türkiye'de çevre ekolojik konusunda faaliyet gösteren neredeyse her kuruluşun adını burada görmek mümkün yeryüzü derneği var doğa derneği var yuva derneği var ama onun dışında Türkiye'nin farklı yerlerinden de gelecek çeşitli sivil toplum örgütleri var. Yırıca köyü üretici kadınlarını görüyorum. Valdeba gönüllüleri var. Sarıyer ve civarı girişimci kadın çevre kültür ve işletme kooperatifi gibi daha küçük e, ölçekli. E, aslında çevre ekoloji e, hareketleri de e, stand katılımcıları arasında e, iki buçuk gün boyunca çevre festivaline katılıyor olacaklar. Aynen doğru söylüyorsunuz. E, onun yanı sıra söyleşilerimizde çok değerli e, ekoloji konusunda, çevre konusunda. Derli çalışmalar yapan kişiler yer alacak Örneğin suyun özgürlüğü ve politikası konusuyla Profesör Dr. Beyza Üst'ün. Gene sürdürülebilir yaşam TV adına pınar öncel. Küresel iklim değişikliği ve etkilerini anlatacak olan e, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden değerli hocamız Profesör Doktor Mikdak Kadoglu kendisinde iki üç kez e, konuk almıştır evet. burada e, evet. afet konusunda e, çok önemli çalışmaları var gerçekten aynı zamanda iklimle ilgili evet. güzel çalışmaları var çünkü o iki konu birbiriyle zaten e, bağlantılı. Ee, gene e, ekolog Edison, e, Doktor Uygar Özesmi, e, o da Change.org e, kurucusu olarak bizle birlikte tüketmek ya da türetmek. İşte bütün mesele bu adlı. E, bunlar Cumartesi günü yer alacak. Beyza Üstün Cuma günü e, bizimle birlikte olacak. Barış IQ, e, Barış Doğru, Eco IQ editörü gene Cumartesi bizimle birlikte. Pazar günü ise e, yardımcı doçent doktor Yavuz Dizdar. Beslenme, sağlık ve gelecek ilişkisiyle ilgili bize bir söyleşi yapacağız onunla. Gene siz varsınız açık radyo olarak pazar günü. Evet saat 2'de bunu da ayrıca duyurmuş olalım ve araya gireyim Saat 2'de açık radyodaki ekoloji açık radyo ekoloji odaklı radyoculuk başlığı altında bir söyleşiye katılıyor olacak e, Açık radyodaki ekoloji odaklı programların e, katılıp programcılar e, Burada e, nedir ekoloji odaklı radyoculuk neden bu programlarla e, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz bunu anlatıyor olacağız saat 2'de pazar günü Evet sizden sonra da yazar Mine Kırkkanat var Kırık kanat. O da e, şehircilikte çevreciliğin yeri. Sonra da Karadeniz isyandadır. E, oradan e, bir grubumuz var. Oradaki ekoloji mücadelelerini bizimle paylaşacaklar. E, Pazar günü son söyleşimiz Aynur Acar'la. O da atık yönetimiyle e, ilgili bir söyleşi yapacak. Pazar e, Böyle yani çok güzel söyleşilerimiz var. Tabii söyleşilerle ee, kısıtlı değil. değil. Ee, dediğim gibi e, araya da onlarla yaptık. Konserlerde e, bu festivali zaten festival haline getiren şeyler belki e, bir konferanstan çıkarıp. Onun dışında esas katılımcılığı ya da insanların da etkileşimini görebileceğimiz yerler etkinlik alanları ve atölyeler olacak herhalde. Evet e, biz de açıkçası buradaki e, ortamı yarın nasıl olacağını çok merak ediyoruz. Çünkü... Ee, inanılmaz e, atölyeler var ee, İşte ekşi maya ekmek yapma atölyesi Kent bahçeciliği Kuş gözlemleri e, Buğday çimlendirme Bez torba yapımı Origami e, Bisiklet e, öğrenmek isteyenler için bisiklet atölyesi e, Solucanla kompost atölyesi Cam atölyesi var Repair Cafe e, Bu yeryüzü derneğinin derneğinin Evet, yaptı, evet. E, bakıyorum. Evet değişik. Atölye ee, başlıklarına baktığımızda aslında evet, bizim var. bu programda iyi örnekler olarak ortaya çıkarmaya çalıştığımız yaymaya çalıştığımız çoğu başlık var. Gıda konusunda siz mesela bir şey yapmak istiyorsanız sağlıklı gıda konusunda evde kendi ekmeğimi yapacağım, peynirimi yapacağım diyorsanız burada onunla ilgili bir şeye katılmanız mümkün. İşte bu tüketimden kendimi sıyırmak istiyorum. Ben de tamir, yap, tamir etmeyi öğrenmek istiyorum. Elektrik eşyalarımı diyorsanız onunla ilgili bir atölye Atölye, mümkün çok farklı başlıklardaki atölyeler iki buçuk gün boyunca sizlerle olacak. Evet doğru söylüyorsunuz. Mesela cuma günü zehirsiz kozmetik ve temizlik ürünleri yapımı. Gene mayonez ve sirke yapımı var doğal e, malzemelerden. Cumartesi günü kedevi yapımı, kaktüs çoğaltım dikim, tohum topu yapma atölyesi, peynir atölyesi... Tohum takasımız var. Cumartesi saat 6'da. Ulusal tohum takas merkezi gerçekleştirecek. Ve pazar günü de takas şenliğimiz var. Saat 12'de herkesi bekliyoruz. Ee, kullanmadıkları bir malzemeyle orada... Sadece kıyafetle sınırlı yo, yo, değil hayır, anladığım e, Hayır, <gülüyor> oyuncak, kitap, başka türlü materyallerde. Yani evimizde hepimizin sıkıldığımız, kullanmak istemediğimiz malzemeler var. Takasa bekliyoruz hepimizin yani pazar günü. Bunu fayda olabilir. Pazar 12'de. Kesinlikle. Yeryüzü Derneği geçmişte de yapıyordu zaten takas şenliklerini ee, bir de atlamayalım bence o saat 18'de cumartesi dediğiniz gibi tohum takası var ee, bu ara tohumları takas edip böyle kendi bahçenizde kendi balkonunuzda bir şeyler yetiştirmeye başlamak için iyi bir zaman hatta yavaş yavaş geçiyor <gülüyor> hazirana girerken ee, ama Mayıs ayı içerisinde bir tohum takasına katılmaya herkesi biz de e, davet ediyoruz e, kendi gıdanızı e, üretmek için iyi bir ilk adım olabilir. Evet, bir de süper bir yarışmamız var. O da ilk defa yapılacak bir yarışma. TÜBİSAT'la, Türkiye Bilişimcileri Derneği'yle ve bunun bundan elde edilecek gelir de TGV bağışlanacak hı hı. ki şöyle... Atık cep telefonu fırlatma yarışması. Biraz komik geliyor ama. Çekmecelerde eğer, duran, ha, şu toz dolan ha, Açacağız çekmecelerimizi, bakacağız. Ay nerede ne vardı? Ay uyuyoruz. bunları da bir türlü atamıyoruz falan diyoruz. Onları getireceğiz ve en uzağa atana yeni cep telefonu hediye ediyoruz. Süper hediyelerimiz var. Onu da belirtmek isterim. Evet, bir de birkaç öne çıkan özelliği var aslında festivalin bütün broşürlerinizde de var. Plastikle girilmez diye kocaman bir ibare var. Bunun arkasındaki hikayeyi de bir dinleyelim sizden. Evet, e, bu e, bir slogan üretmek istedik. Yani bu festivalin e, aynı zamanda da bir e, anlamı olsun. Tabii birçok anlamı var ama e, önemli bir anlamı da bir kere atık miktarımızı azaltmamız gerekiyor. Bir de sağlıklı ürünlerle e, kullanmamız gerekiyor. Bu nedenle e, aslında kullan, e, su içmek için kullandığımız plastik pet şişeleri... E, alanın girişinde e, kusura bakmayın topluyoruz, alıyoruz elinizden, e, geri dönüşüm kutusuna atıyoruz ve size Kadıköy Belediyesi logolu bir cam matara hediye ediyoruz. Alanda e, sebillerimiz olacak, oradan suyunuzu dolduruyorsunuz ve... E, Bundan sonra hayatınızı cam matarayla <gülüyor> devam evet, çünkü ediyorsunuz. Çünkü plastik atıkları günlük e, ürettiğimiz evet. çöp içerisinde çok e, büyük yer tutabiliyor. Tutuyor. Bir hacim tutuyor. Ve de çok da e, sağlıklı olmadığını hepimiz biliyoruz. Evet. E, tekrar hatırlatalım. 26-28 Mayıs tarihlerinde yani bu hafta sonu e, Selami Çeşme Özgürlük Parkı'nda gerçekleşecek. Ring seferleri de e, var yanılmıyorsam. E, ulaşımla ilgili de e, bir planlama yapılmış. Evet. Haldun Taner sahnesi önünden ve Bostancı Gösteri Merkezi önünden 11, 12, 2 ve 4 saatleri arasında ring seferleri olacak Kadıköy Belediyesi'nin düzenlediği Çevre Festivali'ne ulaşmak için. Evet, Özgürlük Parkı'na ulaşmak için ya yürüyeceksiniz ya bisiklete bineceksiniz ya da buradan ring seferlerimize ulaşarak alanımıza geleceksiniz. Hepinizi bekliyoruz. Bir de yarışmalar vardı aslında onlardan bahsetmedik. Kapatmadan önce galiba önceden düzenlenen ve orada sergilenecek çeşitli yarışmalar olacak. Evet aslında Mart ayında duyurusuna başladığımız ve Kültür Müdürlüğümüz tarafından organize edilen iki yarışmamız var. Eko kamera Başlığı altında kentte ekolojik yaşam konulu kısa film ve fotoğraf yarışmaları. Bunlar sonuçlandı. Jüri e, burada e, en başarılı olan üç eseri seçti. Şimdi bunlar açıklanacak. Bu e, ilk gün e, açılış programında hem açıklanacak hem de ödülleri. Verilecek kendilerine. Bunlar bu da... Cuma günü. Bunlar o Cuma günü. Zaman. Evet açılışımız Cuma günü saat 14'te. Hepinizi açılışa bekliyoruz. Tamam. E, baktığımızda biz bazılarına değindik e, ama bütün hepsini bu programda söylemek biraz zor. O yüzden internet üzerinden Kadıköy Belediyesi'nin Çevre Festivali'ni arayarak... Bu programın broşürüne tüm detaylarına ulaşabilirsiniz. Çok çok teşekkür ediyoruz Şule Hanım. Hem bu festival için olan emeklerinizden dolayı hem de Kadıköy Belediyesi olarak çevre ekoloji konusunda yaptığınız diğer faaliyetler için hafta sonu için de kolay gelsin diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Tekrar hatırlatmakta fayda var. Saat 14'te pazar günü açık radyoda ekoloji odaklı radyoculuk söyleşisiyle bu festivalin içerisinde olacak. Her hafta olduğu gibi %100 ekolojik pazarlarımıza sizleri davet ederek programı kapatalım. Bugün Bakırköy'de, Cumartesi günü Şişli Feriköy ve Beylikdüzü'nde. Pazar günü ise Kartal ve Küçükçekmece'de kurulan %100 ekolojik pazarlarımıza hepinizi bekliyoruz. Ben Buğday Derneği adına Bora Kabatepe. Yayında bana yardımcı olan arkadaşım Ömer Şahin'e teşekkür ediyor. Hepinize iyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın. Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam. Hazırlayıp sunanlar Melek Nur Dudu ve Bora Kabadep Açık Radyo Program Destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.